Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Evrim Gürel Süveydan'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta uzun bir anonsla başlayacağım programa ama eserler arasında kısa tutacağım anonsları. Neden uzun bir anons yapacağımı da anonsun sonunda belirteceğim sizlere. Müziğin temelinde bildiğiniz üzere ritim var. Onun en temel unsurlarından birisi. Böyle olduğunu nereden biliyoruz? Birincisi, müzik açısından taşıdığı önem zaten herkesin malumu. İkincisi, bulunan en eski enstrümanlar, yanlış hatırlamıyorsam vurmalı çalgılar ve üflemeli çalgılar. Müziğin temelinde dolayısıyla ritmin olduğu vazgeçilmez ve Yatsınamaz bir şey. Bu arada kimi dinleyicilerin aklına belki peki ölçüsü ve ritmi olmadığı söylenen böyle tanımlanan uzun havalar nedir onları nereye koyacağız diye bir şey bir soru gelebilir. Ölçüsü olmadığı doğru uzun havaların usulünün de olmadığı doğru fakat ritminin olmadığı konusunda tereddütler var ki ben ritmi olmadığına katılmıyorum. Kaldı ki önceki yıllarda uzun havaların da aslında bir ritmi olduğunu savunan bir makalenin künyesini paylaşmıştım sizlere. Türk Halk Müziği Üzerine İncelemeler diye bir kitapta Süleyman Şenel'in yazdığı bir makaleydi hatırlamıyorsam. künye tam olarak aklımda değil ama uzun havalarda bile aslında klasik anlamıyla asma davulla ya da bir perküsyon aletiyle vurulabilecek ritim olmasa da bir ritim olduğu bence Tartışmaya açık olabilse de benim katıldığım bir görüş, onlarda da bir ritim var. Aynı şekilde yaşamda ve hayatta da ritim en önemli unsurlardan birisi. Her şeyden önce vücudumuzdaki organlar bir ritimle çalışıyor başta kalp olmak üzere. Ki onların ritmi bozulduğunda bir hastalık yükseliyor. Onun dışında bütün davranışlarımız ve eylemlerimiz ritimle gerçekleşiyor. Buna birkaç örnek verecek olursak fiziksel hareketlerimiz açısından örneğin ekim biçerken, ata binerken hep belli bir ritminiz vardır. Bu ritimle hareket edersiniz. Kırsal kesim değil de metropol insanını da ilgilendirecek örnekler içinde örneğin temizlik yaparken süpürgeyi ileri geri iterken aslında bir ritim vardır. O iç ritminizle hareket edersiniz. Yine yıllar önce bir gazetede ...haber okumuştum, bilimsel bir araştırmaya dayandığını iddia eden haberdi. Ve şöyle söylüyordu, ritim duygusu gelişmiş insanların... ...örneğin trafikte daha iyi araba kullandıklarını ileri sürüyordu. Daha iyiden kastım da çok atraksiyon yapmak değil, trafiği sabote etmeden araba kullanmak. Örneğin İstanbul'da sıkça rastlamışsınızdır. 100 metre sonra duracak aslında ama önündeki arabayı hızla geçer... Zınk diye o arabanın önünde durur. Bu aslında bir ritim duygusunun eksikliği ya da bozulmuş olmasıyla açıklanabilir. Bundan bu kadar uzun uzun bahsetmemin nedeni şu. Aslında bizim hareketlerimizin, bünyemizin ve hayatımızın bir ritmi var. Bu ritim bozulduğunda ya da ahengini kaybettiğinde aslında benliğimizde de ve içsel bütünlüğümüzde de problemler yaşamaya başlıyoruz. Kanımca insanların zaman zaman teşhis edemediği kimi problemlerinin temelinde bu ritim bozukluğu ya da ritimdeki ahengi kaybetmek var. Bunu belki biraz da şeye de benzetebiliriz. Bu benlikte yasattığı problemler Windows'ta disk birleştirme diye bir işlem vardır. Zaman zaman parçalanır disk ve birleştirilir. Bizim benliğimiz de metropolde yaşayan insanlar olarak aslında parçalanmış durumda. Çünkü buradaki hayat bizim ritmimizi, hareketlerimizde olsun, düşüncelerimizde olsun, ritmimizi bozan bir hayat. Sadece hızlanmasından bahsetmiyorum. Bu hıza katılmak istemeseniz bile metropol hayatı ritimdeki ahengi bozan bir hayat. Kaldı ki hızlı olması da ayrı bir problem. Bu hayatın metropollerde çok hızlı akması insanların idrak seviyesinin düşmesine neden oluyor. Kanımca ciddi bir problem. Uzun hava dinlenilmemesi, kimi sanat eserlerine yeterince yoğunlaşılamamasının nedenlerinden birisi de çevremizdeki hayatın çok hızlı akması, hızlı akarken de bozuk bir ritimle akması aslında. Ee, bu anlamda günlük yaşantımızdaki hareketlerimiz, davranışlarımız dışarıdan gelen etkenlerle çokça belirleniyor, yönlendiriliyor. Ben de son zamanlarda Yaşam ve hayat ritmimin bütünlüğünün bozulduğunu fark etmeye başladım. O yüzden bu hafta sizlere e, genelde metronomu düşük ve kimi dinleyiciler için, bu dinleyiciler elbette açık radyo dinleyicileri değil ama, kimi dinleyiciler için dinlemesi zor olabilecek eserlerden oluşan bir liste hazırladım bu hafta. Bu kadar uzun anons yapmamın nedeni de bu hazırladığım listeyi, ...sizlere temellendirmekti. Çünkü böyle bir liste daha önce hazırlamamıştım. Son bir şey söylemek istiyorum. Bu program ilk başladığında 14 yıl önce. ilk programda odamda severek çaldığım türküleri burada çalacağım. Başka hiçbir iddiam yok demiştim. Bu hala geçerli. Başka hiçbir iddiam yok. Odamda arkadaşlarım ve eşim dostumla dinlediğim türküleri... ...ve sevdiğim eserleri burada sizlerle paylaşıyorum. Önem vermediğim hiçbir şeyi listeye almıyorum... Kimisine daha çok önem verebilirim, kimisine az önem verebilirim, o ayrı. Ama örneğin e, MESAM'a atanan kayyumun hiçbir icrasını bulamazsınız. Bloğa da bakarsanız bu programın bloğuna. Bu da zannederim bu program için övünülecek bir şeydir. Son olarak bir de eğlenmek üzerine felsefi bir deneme diye bir makale yayınladım. O da aslında burada bahsettiğim konularla yakından alakalı. Merak eden dinleyiciler... Eğlenmek üzerine felsefi bir deneme yazarlarsa herhangi bir arama motorunda kolaylıkla ulaşabilirler makaleye. Bu hafta biraz da kendi iç ritmim ve ahengim bozulmaya başladığı için bunu sağlayabilecek bir liste paylaşmak istiyorum sizlerle. Demin dedim ya Windows'ta disk birleştirici diye bir şey vardır. Müzik de aslında bizim benliğimizde bozulan yerleri. ...yaşadığımız ritim bozukluğundan dolayı bozulan yerleri... ...birleştiren ve onaran bir şey. Yani müzik bilhassa da müzik diğer sanat dallarından ziyade... ...o disk birleştirme işlemini yapan bir şey bizim açımızdan. Aslında buradan mesele Kant'ın Aperception'ına ve Ben meselesine kadar uzar. Ama o hem teknik bir mesele... ...hem de onu zaten anlatmayı tasarlamamıştım sizlere. Belirtmiş olup geçeyim daha da uzatmayayım bu anonsu. Ama zannederim muradım az çok anlaşılmıştır. Ümit ediyorum. Dinleyeceğimiz türkülerin de büyük çoğunluğu internette bulduğum türküler. Örneğin bu esere YouTube'daki Groovipedia account'undan ulaşabilirsiniz. Ertan Tekin ve Engin Aslan birlikte icra edecekler. Ertan Tekin duduk çalıyor. Engin Arslan ise aslında bir bağlama sanatçısı olmasına rağmen burada Yaylı Tambur icra etmiş. Yaylı Tambur ve Duduk Taksim şimdi dinleyeceğimiz eser. Ertan Tekin ve Engin Arslan'dan dinliyoruz. orada az önceki anonsa ek olarak bir şeyler daha söylemek istiyorum. Sosyal medya hesapları yani Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlar elbette ki kaçınılmaz şeyler. Bunlardan bazılarını ben de kullanıyorum. Fakat bunlar gereğinden fazla kullanıldığında aslında hayat ritmini, yaşamın akışını felce uğratan şeyler bir bakıma. Bunları da belki dikkatli kullanmak lazım ve yine müzik buradan çıkış için önemli bir Araç kanımca bir şey daha eklemek istiyorum ee, yıllar önce okuduğum bir şiir vardı Suat Kemal Angı'nın Göl Balıkları ve Orta Yaşlı Kelebekler isimli kitabından Cem yayın evinden çıkmış o şiirde bir dize vardı kurbalı bir şehir bul kendine şeklinde tam da aslında az önce konuştuğumuz meselelerle bağlantılı olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü kurbağalı bir kentin nasıl olabileceğini tahayyül ettiğimde bir kere hayatın canlı bir biçimde aktığı, yaşadığı yani kurbağaların yaşayabildiği bir kent. İkincisi birbirlerini tanıyabilecek kadar az sayıda insanın bulunduğu bir yer. Dolayısıyla doğaya da daha yakın bir yer. Bu tek bir dize yıllardır hep aklımda. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Hatta onun bir kısmı. Daha doğrusu şiirin son kısmı şu Unutuşun tebessüm çiçeği diye bir şiir Can sıkıntını içeceksin bir vakit sonra O tatlı suyu Birkaç intihara eşlik edeceksin belki Kurbağalı bir şehir bul kendine Geceleri sokağa çık Boşuna yürüdüğünü sanma Yaşanmamış tesadüfler düşle hep Suyu içine çeken pamuk dur belirsizlik Hayat verir tohuma Şeklinde son kısmı ama özellikle de kurbalı bir şehir bul kendine. Geceleri, sokağa çık e, dizeleri benim için önemli. Bu da az önceki anonsla paylaştığım şeylerle paralel olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Macit Han Terzi oğlunun icrasından bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz. Bu kaydı YouTube'daki Elif'in Hecesi isimli ekantta bulabilirsiniz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi kaynak kişi derleyen Suat Işıklı aslında fakat burada Macit Han Terzi oğlu bildiğimiz klasik besteyi kullanmamış zannederim kendisi yeni bir doğaçlama yapmış dinleyeceğimiz eserin ismi Can Ellerinden gelmiş hem. Oh, mm -hmm. Aslında dinlediğimiz bu türküyle ilgili de söylenecek çok şey var ama lafı önceki anonslarda çok uzattığımdan bahsetmeyeceğim. Belki sonraki aylarda konuşurum. Şimdi sırada Kua'nın Har isimli albümünden dinleyeceğimiz bir eser var. Sözlerin Neyzen Tevfik'e, Bestesi ise Demircan Demir'e ait. Bu dinleyeceğimiz eserin sözleri aslında çok uzun. Yani burada hepsi icra edilmemiş. Alpay Kabacalı'nın hazırladığı ve Özgür yayınlarından çıkan çeşitli yönleriyle Nezen Tevfik isimli kitapta bulabilirsiniz bu şiiri. Benim elimdeki dördüncü basım İstanbul 1999, 226 ve 228. sayfalar arasında bulunuyor şiir. Aynı zamanda aslında siyasi içeriği de olan bir şiir bu. Dönemin tabi siyasetiyle alakalı, damat Ferit'ten falan bahsediyor buradaki kıtalarda olmasa da. Meraklı olan dinleyiciler varsa arayıp bulabilirler. Kuan albümünde Var olarak isimlendirmiş bu eseri. Ama Deli Gönül Neyi Özler Durursun şekliyle de anons etmek mümkün. Çünkü türkünün daha doğrusu ilk kıtanın ilk bu. Şimdi Kuan'dan dinliyoruz. <Gülüyor> Şimdi de sırada Macit Han Terzioğlu ve Ertuğrul Küçük Bayraktar'ın birlikte icra edecekleri bir Seyit Seyfullah türküsü var. Sözleri Seyit Seyfullah Nizamoğlu'na ait bu türkünün ama bestesinin kime ait olduğu muamma. Çünkü yıllardır defalarca dinlettim sizlere bu türküyü ama hangi yöreye ait bestesini kim yaptı ya da kaynak kişi kim bununla ilgili bir malumatım yok ne yazık ki. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 ve Macit Han Terzi oğlu ile Ertuğrul Küçük Bayraktar icra ediyor. Yarim derdini ver bana. Altyazı Sıra Şaldan Geçir Üryanın Olayım Senin dizesi üzerine bir yarım saat konuşurum zannederim. Sadece dikkatinizi çekmek istiyorum bunu söyleyerek. Çünkü çok çalmayı istediğim bir iki türküyü çalamayacağım sizlere bu hafta. En azından şu sıradakini dinletmiş olayım. Ahmet İhvani ve Marehi Asu'nun birlikte icra edecekleri bir türkü var sırada. Sözleri muhiiye ait dinleyeceğimiz bu eserin ismi Zahit bizi taneyleme. sonuna ayırdığımız bölümü bu hafta yapamayacağımızı düşünmüştüm. Ama vaktimiz kaldığından Onik Dinkşihan'dan All My Best isimli albümden bir türkü dinleyeceğiz. <gülüyor> türkü diye isimlendirince de bir acayip oluyor ama Aşık Civani'den derlenmiş bir eser bu. Onik Dinkşihan'ın icrasıyla dinleyeceğimiz eserin ismi Hampere. Bu arada bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Evrim Gürel Süveydan İmiş destekçimiz bu hafta kendisine çok teşekkür ediyorum sağ olsun haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Garootjul, I me chuk chukets grah jis kairee aam mein nishamana ter mai viges chegab Yer girmeni mek <Sessizlik> inçu abrin o Yer girmeni mek inçu abrin ko da rüdyan. Are uh, you Dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Evrim Gürel Süveydana teşekkür ederiz.